Queen'in gelmiş geçmiş en çirkin şarkısını hep birlikte dinleyelim. Oktay Bey günaydın. Ve hep birlikte söyleyelim diyorum ben. Hadi o zaman. Geliyor mu nakarat? Ha en güzel kısmı geliyor bak şimdi. Kabruk yok mu? Kabruk yok. Kabruk artık... Yani nazardan öteye başka bir teknolojiye girdi. Ee, hayatında başka bir aşamaya girdi anladığım kadarıyla. Çünkü geleceğim deyip gelmemeye başladı. Eskiden mesela görüşemiyorduk sabahları telefonla. Ben ona tam zamanında verdim Anturaj 6. sezonu o yüzden herhalde. Hmm. Bu aralar şey. Anturajdan mı artık sondaki sürpriz filmden mi <gülüyor> <gülüyor> keşke ayrı bir şey yazsaydın ya. ayrı diye bahsediydim ve hak ettiğinde yatsaydın. verseydim. Yani öyle bir şey. Şimdi e, diplomatik... Olaylar kayniği dünyada, onu ben en başta söyleyeyim. Ne demek diplomatik yani? Ülkeler arası neredeyse Fransa ile Belçika arasında savaş çıkabilir, öyle söyleyeyim. O derece. O derece ve tamamen e, ne, ne denir buna? Yayında olduğumuzu da düşünerek e, ne yüzünden denebilir? Yalnız, yani, e, bir şiba. dakika en başta hemen şunu söyleyelim. <gülüyor> Fransa Sarkozy döneminde uçuşa geçti. E, bu ekim ödemesini yaptın mı? <gülüyor> ekim ya? ödemesini yapmadığım için biraz dikkatli konuşalım. Evet. Ödersiniz ekime kadar diyorlar. <gülüyor> Fransızcası, Alaviyi <gülüyor> bir şey tamam, Dikkatli konuşacağız, dikkatli konuşacağız ama ee, biz değil, anladığım kadarıyla Belçikliler dikkatli konuşsa hiç fena olmaz çünkü Belçika, ya e bu Belçika geçen sene daha ayrılalım falan demiyor muydu ya? Ayrılalım derken nereden ayrılalım? bölünsek mi falan filan diye tartışmıyorlar mı hiç? Evet, ciddi ciddi. Tamam. Ne zaman bunlar bir oldular da savaşa girmeye karar verdiler? Bir olarak bir genel karar versinler ya. Bir, kendi içlerinde mi yaşayacaklar, dışarıya mı takılacaklar? Ya savaşa girmiyorlar canım. Yani zaten Belçika kadar e, yani <gülüyor> ne için savaşabiliriz, ne için savaşabiliriz diye e, bir ülke olduğu için. Yani barış yanlısı bir ülke olduğu için. E, yani şöyle bir olay aslında bu benim birazcık e, teorim çünkü Belçika Kalkınma Bakanı Charles Soucişer bak. bence bunlar savaş aramıyor. Ya, ya biraz öyle abi savaş sebebi zaten uzmanlar da öyle söylemiş. Bak şimdi görüyorum o cümleyi. Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni ile göz göze geldik. Aramızda bir elektriklenme oldu sözleriyle. Oha! Fransızları kızdırdı diye haber var. Fransızları kızdırdı ifadesi biraz hafif yani. Hafif Bu durum da, Ya böyle şey olur mu ya? Bu yani e... Şimdi benim anladığım kadarıyla hani bu diplomatik incelikleri bilmiyorum ama evet. First dediği milletin bacası değil midir ya? Milletin bacısıdır, milletin anasıdır rege. Yengesidir daha doğrusu. Yengemize sarktı durumu oldu. Milli Milli yengi bu. Milli orada, gelin. Burada bir sarkma varsa orada da Ben Sarkozy demiş. Modern Sabahlar. Günaydın. Günay ay ay günaydın günay ay ay ay Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fransa ve Belçika arasındaki skandalı konuşuyoruz bu arada. Kavluk arkadaşımız Bayrı 3 geldi ve anladığım kadarıyla e, yeni bir e, manevi arayış sonucunda kendine i̇yi. Müslüman olmayı olmaya. Bensin tabini alıp gelmişsin Faire. No, ne no kadar oraya. güzel. Yeni bir eee ka no, no kavuk arkadaşlarıyla artık izli arkadaşlarımız daha böyle izli mi Yani e, yüzündeki o yastık izini <gülüyor> ya, ya. Fahir bir e, yanağını manağını şişirecan. Ne yapacağım ne bilmiyorum ya. Buradan konuşayım ya. Yani, o taraftan konuş. Bu taraftan o taraftan konuşayım. Bence biraz yürekten konuş Yürekten konuşuyorum çocuklar size. O nasıl bilmiyorum da Ege'cim bana verdiğin albüm ne kadar güzeldi yani. Povuk gibi geldi gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> Allah'ım bıraksam bırakılmıyor. Seyredeceğim uykum geldi uykum da değil de merakla ediyorum. Allah'ım gül Allah gül. Bir yandan gülüyorum bir yandan gülüyorum. Öyle bir hakikaten bir coşku yaşattın bana. Ee, çok andım dün gece seni. Çok teşekkür ederim Sen izlemeden sondaki filmi mi izledin Fahir? Oktay sondaki film var ya hakikaten. Böyle yaptın değil mi? Benim soruma evet dedi demek bu şu var. Önce entroji'nin bütün bölümlerini bitirdikten sonra ondan sonra yemin ediyorum size ben ömrü hayatımda bu kadar fantastik. Fantastik desen fantastik. Erotik desen. Erotik. Erotik. Efendime söyleyeyim. Komedi desen üst safhada bir komedi. Ve müzikalite. Müzikalite desen. <di -p> evet. şarkıları hazırlayalım biz. Sonrasında sana bir anons vereceğime ve geçeyim. Bunu da istersen arada şey yaparsın, onu da söylersin Hakikaten onun müziği nasıl bir psikopat bir müzik? Balonlar, balonlar, balonlar, güzeller, güzeller, roketler, roketler, roketler. Efendime söyleyeyim, havai fişek. Ya de. sonunu söyleyemem, ben izlemedim daha. Oktay bir muhakkak izle. Ailecek ben, oturup izleyeyim bence. İzlemedim. Sonunda soyguncu var. <gülüyor> Sen sonunu, hepsini izledin mi sen? Falan? Yok ha, sen e, mesela başını izledin, işini bitirdin, uykum geldi. İşte şey mi? yani buna... Aklımın ucundan dahi geçmiyor. Ha. Yani o derece söyleyeyim. Yani, ama onun dışı her şey var. Yani e, bence seyret. Tamam. Melisin. Ve bence herkes seyret. Herkes Meli. Seyret. 18 <gülüyor> yaşını doldurmuş herkes. Ve dersler çıkarmalı. Evet. Şimdi şu konuyu yarım bırakmayalım. Evet hakikaten abi, abi ya. Şu konuyu yarım bırakmayalım. Çok Sark... önemli konu. Bruni'ye bunu Sark... niye Bruni'ye sarkmışlar. Brunia, e, Sark... Mamma bilmiyorum tam. Fransa'nın e, First Lady'si Carla Bruni ile kesiştik diye açıklaması var Fransa Kalkınma şey Belçika Kalkınma Bakanının e... Ne bakanı olduğu belli oldu. Kalkınma <gülüyor> Bakanı işte. Kalkındık baksana ha. Evet. Bir kesiştik. Hop kalkındık aramızda bir elektriklenme falan oldu diyerek. Ya, e, ya yünlü giymişlerdir o çatır şutur olur ya insan dokunduğu zaman bir elektrik çarpı on diyordur. Şimdi bu siyasetçiler adamı da yakmayın ya. Ya yünlü ne giyecekler? Kazaklarla mı oturuyorlar Oğlum, toplantıya? Belçika dediğin yer serin ya. Siyasetçi adam... adam kendisi kendi yaptığı açıklamayla kendi kendini şeye düşürüyor ya. <gülüyor> Elektrikli ortama düşürüyor yani. Hiçbir bunun şey tarafı yok yani bunu ben gülerek yapmış mi? olsa. <gülüyor> bunun de aramızda <gülüyor> dese o da yavan. Yok. Ciddi ciddi yapsa gene yavan. Aa, bak e, Karlı Brunilli hep laylon giyer. Tamam mı? Laylon ağırlıklı giyiyor. Tamam. Bu adam da içine yün kazak giymiş. yün faniyle falan da Çünkü bu biraz şey tipi görseniz anlarsınız ne demek istemiyorum. Sinemeki bir tip böyle. Sinemeki bir tip şey takım elbisenin içine kazak giymiş. İçlik giymiş. Yani hem içlik var hem de üstüne böyle şey giymiş. Tabi takım el kazak giymek de liseden sonra yapılacak hareket mi onu da bir daha düşünmek. lazım. E, yani. kaza pantolonun içine <gülüyor> sokmuş çok havalı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı çatır çutur çatır çutur dokununca çarpmış ya bu, bu kadar. Belçika'yı da yani, şimdi biliyorsunuz zamanında İngiltere Fransa arasında 100 yıl savaşları oldu. Hep bir böyle, böyle bir kız meselesi. Kız meselesiydi o zaman. İşte 2009'da da kız meselesinden yine böyle bir tatsızlık çıktı ya. Saray açıklama yapmış. Sarayın açıklama yaptığını Fransa'da ne zaman biz konuştuk? Ben hiç hatırlamıyorum. Fransa kralı, kralı giyim Fransa sarayından gelen açıklama sar yani saray dediğin işte. Sarayda artık. Fransa sarayı da saray <gülüyor> mı denir yani. Yani şey demiş e, ne demiş dur bakayım. First Lady'mizin <gülüyor> mutlu bir evliliği var. Bu tür yakıştırmalara maruz kalması hiç yakışık almıyor diye. Böyle bir şey Yani bundan ya. bir sonraki açıklama şey Fransa'dan bir kamyon adamla kalkarız oraya geliriz gibi bir şey. Yani. Hayır, yani, Sarkozi vabak. de ters adam öyle sert adam Şey değil böyle kıskanç Sevdiğine sahip çıkan bir adam Gözün ee, başına oynamasın elini ayağını indir Ondan sonra ağzını da konuş Gibi bir laf bu Zaten saraydan açıklama gelmesi Çok sinirli olduğunu gösteriyor bence Yani hani mesela kendisi çıkıp canım yani espri yapmıştır o falan filan gibi böyle bir şey. Ya da bir açıklama yapsaydı. Ha dedi tamam olay bağlanacak falan derdi ama saraydan açıklama geldiğine göre kendisi açıklamasını tutuyor da. Ben sana söyleyeyim mi? Burada saray diplomasisinin çok büyük etkisi var. Mekik diplomasisinin. Onlar hemen araya sonra... girmişler. Tutmuşlar Sarkozy'yi. Çünkü anladığım kadarıyla diplomaside böyle bir şey vardır. Hı. Analı bacılı diye bir. Sarkozy'nin açıklaması Analı bacılı olacakmış ama o noktada şey karışmış. Saray diplomasisi. Saray karışmış. Efendim yapmaya daha erken onun da zamanı gelecektir. Terbiyesizlik devam ederse demiş. Zor tutmuşlar yani. Zor. Saraydan kız kaçmak kimin? Benim demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaş demiş. Yeri geliyor ben ülkeyi bırakıp gidiyorum. Sarayda kızı hanımı bir başına bırakıyorum. Heh. Bu bakanlar geliyor, bilmem ne yapıyor, onları kavga. Lan demiş. De, orada bir Fransızca küfürler var. Oktay yani. Le e, ana döle bacı demiş ya. ya var mı böyle bir şey? Le ana döle bacı. Kavgada bile söylenmez ki adam yani haklı. Dolabacı abi dolabacı diyemiyoruz yayında ya. Dölebacı diyemiyoruz. Size diye kaç mi? sefer söyledim ben? Le, biz demedik. Neyse de Dölebacı alıntı da olsa söylemiyoruz. Bak bana da söylediniz iki sefer. <gülüyor> <gülüyor> Durup dururken. Şey, Oktay'ın faansızca sınkafları. Siniri... Sarkozy'nin siniri olduğu gibi bize yansıdı. Yansıdı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tudemolar savalar devam ediyor. Önemli bir duyurumuz var sevgili dinleyiciler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp nakli yapılacak bir hasta için B Rh pozitif kana ihtiyaç var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tekrar ediyorum. Kalp nakli yapılacak bir hasta için B Rh pozitif kana ihtiyacı var. Kanı uyanlar, kan verebilecek durumu olanlar lütfen irtibata geçsinler. 0 536 telefon numarası 763 736 bir kez daha tekrar ediyorum. BRH pozitif kanı olanlar 0536 763 7036 numaralı telefondan bir irtibarata geçebilirler. Yardımlarını esirgememiş olurlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Haydi kızlar hep birlikte. Uyka, uyka, diskoteka u. Bu devam ya. ediyor sevgili dinleyiciler. Ne oluyor ne bitiyor dünyada onları konuşuyoruz Büyük sizinle var. birlikte. Belçika'nın kavganın ucundan. Şimdi bu Belçika küçük ülke ya. Evet. Küçük düşünüyor o yüzden. Ya küçük düşünmedi değil de hani böyle lisede <gülüyor> falan olur. Ufak çocuğu yollarsın onu dövünce ne dövüyorlar diye. Büyük çocuklar geliyor. Büyük çocuklar geliyor. Abisi mabisi gelir o Abisi Acaba birisi mi yolladı Sen, senin bir dövsünler sonra döverim diye. Hayır canım bir ay sonra yapılmaz ki açıklama birisi yollasa. Hemen ertesi günü yapılır. Bir ay önce yani New York'ta ee... olduğu şey... New York'ta bu işte bir kongre sırasında. AIDS ile ilgili bir şey sırasında. Sarkozy'nin yanındayken üstelik şey Abicim demiş. ama yani. yani Bruni kocasının yanında beni kesti diye açıklama yapmış Charles Michel. İsmini de söylemiyoruz. İsmini de söyleyelim. Charles Michel. O zaman şöyle bir şey mi oldu acaba bir ay önce? Bak Carla. Oldu mu? Gerçekten oldu mu? <gülüyor> diye bir şey mi oldu acaba? Evde emin olma mı oldu? Yani Eee... <gülüyor> <gülüyor> söz Vay istedim, haburdum. <gülüyor> çok geçirememiz zorundayız. çok teşekkür ediyorum da yani o, abicim ama nereden bilecek ki bunu e, ka, şey Sarkozy de son dakikada öğrenmedi mi? Yeni öğrenmiş olması lazım Sarkozy'nin. Ya de. belki söylemiştir Carlo Brune. Ya bu hiç bana pis pis bakıyordu falan Gerçi Carlo haberi olmayabilir. Tabi canım. Bu şeyden. Tavşan daha küsmüş hesabımı. Tavşan Durmuyor daha, daha kesmiş tavşan dağı kesmiş doğal haberi <gülüyor> olmamış. Şöyle demiş Belçika basını da şimdi Fransa basını ne dediğini zaten az çok e, tahmin ediyoruz da Belçika basını da şöyle demiş. Bunun bütün dünyayı etkiliyor ama hiçbir erkek bu ifadeleri kullanmaya cesaret edememişti. Bizim bakan çok ileri gitti. Sarayda artık birileri rahat uyuyamayacak. Bizim bakan sap geziyor mu dedi yani Belçika basını sonuçta. Ne bileyim çok ileri gitti dediğine. Ama abicim oraya da tek tek göğüne herkes affedersin karısıyla bacısıyla falan geliyor ya. <gülüyor> Ha olmaz ki yani bir şey <gülüyor> zil ve Dölebacı dedik tekrar yani. Yani bunu da belki Bu arada yayında diyebiliyor musunuz ya? Öyle mi? Ben Lüana bir an söylediğim. Evet şarkı sırasında e, dölebacı diyebiliyor Bizim e, zaten diplomatik terimlerden bildiklerimizi hatırlayalım hemen. Persona non Nangranata vardı. E, neydi? Casus Ca belli miydi? Casus belli Casus belli Savaş sebebi evet. Evet. ve Leona dölebacı. Leona. Evet. Anı bacıyı karıştırmak diplomatik açıklamada veya nota verirken. Vallahi ne yapsak o zaman şey desinler otursunlar karar versen Fransa Belçika'ya bir istediğini yapsın. Henüz Ekim e ödemesini de yapmamış birisi olarak bu konu hakkında yorum şu Sarkozy zamanında Fransa o geçti. Tabi bunda sevgili değerli eşleri Brunnen'in de e, tabii de, ki var. Durdu ya. Ve tabii ki de kıskanılması da çok ne? Mantıklı. O, mantıklı. mantıklı. Şimdi First Aid'lerden gidelim mi? İstersen reklamlardan sonra. Tamam. Günaydın Güna aydın dının Güna ay ay aydın ay, ay, İyi kalp insanlar yeni bir saatin başından Hepinize bir kez daha günaydın modern sabahlarda dünyayı anlamaya çalışıyoruz. O kadar karışık bir yer ki Halbuki o kadar da karışık değil Sevmeyi bir kez de öğrendikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> sevgili gibi paylaşılacakça şey yapan neydi o ne yapıyordun? Üreğişli <gülüyor> e, oluyordu sevgi e, Yok yok artan artan, artan sevgiymiş e, Ben şimdi çok önemli bir şeyden bahsedeceğim Bir tanesi Ankara'nın başkent oluştu 86. yıl törenleri kutlandı e, Ulus meydanındaki 82 yıllık bronz Atatürk anıtı üzerindeki kuş bisiklerini temizlemek için bir firmayla anlaşılmıştı Firmada üstünde bir takım yerleri sarı görmüş. Ha, galiba bu altın rengi sarıydı falan diyerek altın rengine boyasam bütün şeyi. Tabii bütün tepkileri de çekti. Ee, böyle bir renkli ortaya çıkması. Gördüğüm mü geçim bilmiyorum fotoğraflar. Gördüğüm canım dün internette vardı fotoğraflar. Hakikaten işte heykel sanatının mesafeli bir toplumuz ki biz. O yüzden yani bunu güzel şöyle pırıl pırıl yaparsak çok güzel bir heykel olacak diyor. İyi oradan hızlarını alıp şey yapmadılar. Ya, ne derler orada? şey var ya Anadolu Medeniyetleri Biraz iyi, devam edin. Şunları abi, eski püskü şeyler. Bunların Al hepsini onlara. bir kalaylayalım diyerek şey yapsalardı. Tam olacaktı. <gülüyor> Aslında kalay. Çünkü bakırı gösteren kalaydır biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, Belediye Başkanı Melih Gökçek tepkiler üzerinde açıklamada bulundu. Şöyle demiş kendisi birebir. zekalı adam. Güya bana jest yapmış dedi. E, bugün e, daha doğrusu dün akşam çalışmaya başladılar. Kimyasal formüllerle e, şeyi çıkartmaya çalışıyorlar. Umarım asit falan dökmezler bu çıksın diye. Gerçekten bu netlikte mi konu? Valla bu ne olacak. dedik de Geri zekalı adam diye O zaman ben açıklamanın mimiyetine gönülden inanıyorum <gülüyor> Hakikaten çünkü bu tip jestler var Bu aynı şey derler ya Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla <gülüyor> Döşenmiştir Bu da yani cehenneme, tam giden, cehenneme yol... giden yol değil ama Hakikaten Abi bunu da pırıl pırıl yapalım Başkanı çağıralım <gülüyor> Bu arada yeni iddianız cehenneme giden yolu Arnavut kaldır mı oldu <gülüyor> <gülüyor> Topuklularla gidemezsiniz Ay yine firmaya vermeselerdi bari. Ya ben <gülüyor> bunu, bunu bunu şey yapın. E, eski haline getirin. Tamam. E, ne yapalım? Balyozla getirelim bunu balyozla. Ya işte o tip bir şey olursa falan ne bunlar asitit tuz ruhunu dökerler üstüne diye korkuyorum. Yani iyi eskisinden daha şey oldu da biraz tabii bir erime oldu tabii. Zaten heykeli ilk gördükleri Anti şaşkınlıkları var, yüz ifadeleri var. Aa, Kemal, aa. Öyle, Ankara valisiyle işte Büyükşehir Belediye Başkanı Berik Ökçey'in bir yüz ifadesi var. Aa, aa, aa diye böyle. Neyse, ya da baya uzun sürmüş o şey. Yani, yani yüz ifadesi, O fotoğrafları var bugün gözlerde. Büyük ihtimalle bu ne lan diye geçiriyorlardır ama Tabii oradaki e, şey. Protokol, protokol gereği. gereği. Sayın valim bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım bu ne lan diye onun daha kibar bir ifadesi olmuştur. Ee, oldu. İşte bakalım bugün yarın e, tekrar kontrol edezayız bir Şey gibi işte. Şu Mona Lisa'nın kıyafeti çok eski. Buna böyle güzel böyle straplez bir şey giydirelim. Omuzları açığa çıkaralım falan demek gibi bir şey. Ha, bu arada Mona Lisa'nın haberi var yanında. Ege içine mi doğdu? Ne oldu? Yok gazeteyi tersten de görsen Mona Lisa'yı tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> seçimden önce Mona Lisa. Seçimden sonra Mona, Mona Lisa'yı Lisa tersten görünce yine Mona Lisa mı yoksa Leonardo'nun tak kendisi? Para mı? gelecek demektir. He. İki evet. gün içinde. Valla iki gün içinde Leonardo. Göre... hesabı para yatacak demektir Mona Ben bir rüya gördüm bunu bir yorumlasanız. Hayır olsun. Hayır olsun. O hayırdır. Hayır inşallah. olsun Egeci. Hayır. Ne hayırdır? Ne gördün? Yani normalde ben rüya anlatan bir adam değilim ama rüyada birisi bana bir polis memuruydu galiba. Tam ne memuru ama trafik mi asayiş mi? Trafik trafik. He. Sen git bir plakanın internetten baktır diyordu. 840 lira ceza çıktı bana gene. 840 ne tip korkularım var Ege ya. Tık tık tık böyle plaka'yı girdim o şeyde Gip Gov.tr'de. Ha bir de adresi falan doğru mu? Böyle mi? Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın şeyine mi giriyorsun? Evet e, giriyorsun be. plakanı. Ondan sonra çatır çatır çıkarıyor. Ben orada şey itirazında bulunacaktım. Kime gideceğim? Ya bu cezalar hep İstanbul'da kesilmiş. Acaba çifte plaka gibi bir uygulama mı var falan demeye çalışıyorum. <gülüyor> çifte plaka, çifte plaka, plaka uygulaması hakikaten. Nasıl <gülüyor> keyfim kaçtı sabah sabah anlatamam ya. Benim anlamadığım şey şimdi bir şunu öğrenelim de ondan sonra yorumlar Senin ödediğin miktar ne kadardı bundan önce? Gerçek hayattan bahsediyorum. Ya da ödeyeceğim Benim miktar. Ödeyeceğim miktar Tatlıya bağladığınız miktar. Ne tatlıya bir, bağladık parayı verince tatlıya bağlandı Eşte işte. Eşte taksit taksit ödemiyor musun? Tamam. Yok. Sana... Aa, Aa, hepsini yazıyorsun. ödedi canım adam. Ödedin değil mi sen onu tamamı? Ödedin de. Ödedim de. Ne kadar ne kadar ödedin? İki. Bir. İki. Hı -hı. E, senin nasıl korkun rüyandaki korkunç 800 küsür oluyor ya? İkiler daha yüksek bir şey orada olursa. orada vergi borcum vardı. Nasıl? Yani bunun 1-200'ü vergi borcuydu da bu tamamen ceza. Tamamen ceza mı? Yanlış dönüş diye bir şey diyorlar. Yani yanlış dönüş ve de ısrarla dönmüşüm. Hani benim eski evin orada bir temenni ışıkları vardı ya. Ha. Her gün eve dönüşte ceza yediğini düşün öyle bir şey. Ben acaba girsem mi ya rüyalar? Allah, araya bir 840 e, yep, burada şey demek aslında e, senin cebine bir 840 lira gelecek. gelecek. Yani bu da biraz. 2 gün içinde, bir... içinde öyle bir şey mi gelecek? Gelebilir. Içinde... Aslında faizi çok doğru yorum yaptın ya. Bir hesap kitap yapalım. Bu tamamen bize bakıyor çünkü. 8400 840. Bir dakika. 8400 yani. Hayır, 840 7600 Yatıralım 2 gün doğru, içinde doğru. bence. Egecim 7560 gibi bir rakam çıkıyor. 840'ın katı. Ne hesabı yaptığını bilmediğim Hakikaten için faiz. Faiz 9'la zarf ettim. <gülüyor> zarf ettim. Kevin Costner'ın 16 Ekim'de İstanbul'da vereceği konser iptal edilmişti ya. Hiç alakası yok Elibes Üzen'le falan demişler. altı Ekim değil miydi o? 16 Ekim oldu de Bir... 16 16 Ekim diyordum. Tamam. Önümüzdeki günlerde zaten. Ee, şimdi şöyle yeteri kadar ilgi olmaması yüzünden iptal edildiği söylenmiş. E zaten bu adamın ilk konserinin verilmiş olması bile yeterince garipti. Yani ne Allah Allah bu adam şarkıda mı söylüyormuş diye gitmişlerdi insanlar. Bir esprisi olmadığı için bir daha gidecek <gülüyor> yoktur yani. Yani büyük ihtimal ilk konseri verildi zaten. ikinci konserin düzenlenmiş olması da garip hakikaten. Şimdi 16 e, ...kişi internetten bilet almış... ...230'da gidip gişeye bilet almış... ...230 kişi toplam 246 bilet... ...satılınca iptal etmişler. E, ama eş dostla dağıtsalardı ya... ...öyle şeylerde niye böyle... ...iptal ediyorlar ki? 120 bin doları veriyorlar ama. eş dostla dağıtacaklar ondan sonra... ...120 bin doları da Kevin Costner'a verecek? Yedikleri ne içtikleri ne canım... ...orada yenilir içilir Kevin Costner... ...yedirir adam ya. Yani. Hem yedirir hem içirir. Organizatörler de yeni bir... ...açılım polemiği yaşanmaması için konseri... ...iptal etmiş demişler ama Kimse inanmamış. 246 bile satılınca böyle bir şey. Kevin Costner kaptı kaçtı diye bir araç biçimi var hala ya. Ne ya? Nelere ha. kaptı kaçtı deniyor? Ben bir taraftan da he he, he derken siz. Eskiden <gülüyor> dolmuşlara de... kaptı kaçtı deniyor Öyle mi? midir? Dolmuşlar Tabii. mı? Şimdi bak otomobili kaptı kaçtı, aracı aracı taşıdı ve benzerleri. Evet tamam işte kaptı kaçtı dedin. Dolmuş ve minibüs diye geçiyor ayrı o. Minibüs ayrı, dolmuş ayrı. Hmm. Yani ticari olanlarına kaptı kaçtı diye geçiyor. Böyle bir dil kalmadı ama ya Kaptı kaçtı ya. en son ben kaç yüzyıl önce duymuştum Böyle bir şey var mı arkadaş ya Aa, Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim size Yılbaşı ikramiyesi açıklandı ilk kez <gülüyor> gazetelerde ee, 20 yine biraz... 2 sene üst üste 20 vermişlerdi bu sene 30 bekliyorum ben Olur mu geçen sene 25, 25 milyon lira Bu sene 30 temennilerin gerçek oldu Egeciğim. Ee, bu yıl bilet fiyatları da artırıldı Tam bilet 30, yarım, 15, çeyrekte 7,5 liraya satılacak. İyi, i̇yi konuşmak gerekirse. İyi bence bu... iyi yani o kadar para veriyor. 30 hı, milyon iyi yani. Iyi. 30 milyon tam da ihtiyacım olan para. Eh, e, 30 30 lira veriyorsun 30 milyon oluyorsun. Kaç katı Ege? 30 lira verip 30 milyon oluyorsun. Hı hı. Ee, hesaplarıma göre 10 milyar katı veya bir milyon katı ikisinin arasında bir değer <gülüyor> doğru e, tam değer üstten eşit sınır 29 Kasım'da piyasaya e, sunulacak biraz erken en güzel gittik. yatırım bence Tabii canım, aralıkta 1 başka veriyor. çekiliş olmuyor mu 29 Kasım'da şey sunulunca yoksa yılbaşı biletler ayrı satılıyor aralık 9-19 diye satılıyor. bir şey mi yani aralık 9-19 olmuyor mu 9-19 var 29'u yok 29 yok o bir yılbaşına A çekili 9'u 19'u biletleri için mesela ayrı gidiyoruz. Ben 9 Aralık için bileti alacağım yalnız. Yılbaşı için değil ayrıca söylemen mi e Hatırlamıyor musun Oktay? Zeki Alasya Metin Akbari'nin reklam şeyleri her ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda, 39'unda. 39'u yok. Aralık içinde geçerli mi? Aralık dahil. 29 Kasım'da ama ona rağmen yılbaşı biletlerini erkenden alabiliyorsun. Evet 29 Kasım'dan güzel. itibaren piyasalarda tüm e, mini piyango bayilerinden gönül rahatlığıyla biletlerinizi alabilirsiniz. Ne kadar güzel. Mühürlü olanlara dikkat diyoruz. O zaman 840'lık cezamı da ben yılbaşından sonra ederim. Ama canım ne olacak? Onun şeyini falan da eklersin üstüne. Rüyada trafik cezası görmek ne demek ya? Acaba bana böyle bir şey mi verecekler? Valla sadece... Geçiş kartı mı verecekler? Her türlü kırmızıdan istediğin gibi şey yapmadan geç. Özgür ceme. Hımm. Ya vallahi toptan böyle bir 30 milyon olsun. Çok keyifim oldu. kaçtı ya insan 840 lira borçlu uyanır mı ya? Sen Borçsuz uyan... yatıyorsun, borçlu kalkıyorsun yatağından. Uyandıktan sonra bir rahatlama yaşadın mı? Yoksa ne Yok, önce bu, bu, acaba... bu acaba neye delalet falan filan diye mi kalktın? Bir delalet mi? Bir sıkıntıyla mı kalktın yoksa bir rahatlamayla mı? Bence sıkıntıyla kalktım diyorum. Yani neyi soruyorsun hala? E niye sıkıntıyla, sıkıntıyla kal kalkıyorsun abi? Kabus gördükten sonra insan bir mutlu olur uyandığı için. Aman iyi kabusmuş diye. Benim rüyalarım çok gerçekçi olduğundan nesi rüya nesi şey onu ben hala şey yapamıyorum. Acaba dün böyle bir şey tartışma yaşadım da gece rüyam mı girdi onu düşünüyorum bir tarafta Kimle tartışacaksın ya? Trafik memuru gerçekten öyle söylemiş olabilir mi arkamda? Olabilir. Ooo Ale senin çok borcun var git bir internetten bak demiş olabilir. Kesin öyle, sallayıp, a, kesin, kesin öyle öle. dedim Kesin öyle. Ben de ona şimdi onda ikiden aldım. Ama 2560 ben sana söyleyeyim yani net rakam veriyorum Alışverişin doğası. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şahane gitarcı Chris Ria. Oberg radyosuyla modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Halbuki anlamamız gereken tek şey sevgi buyursunlar efendim. Anlanacak bir şey yok. Ne kadar güzel. Eşek bağlasan anlar. anlar. yani. Bu zamana kadar anlamışız. Zaten önemli olan bunu e, anlamak değil eşek de bağlasan anlar diyorlar. <gülüyor> ne diyorsunuz? <gülüyor> 15 Ekim el, dünya el yıkama günüymüş yarın. Yarın işte. Bu ya programı. El yıkayan birisini profesör vardı. Profesör vardı yani gece programımıza konuk olmuştu. evet ya profesör. el yıkama uzmanıydı. Yani daha doğrusu el yıkamanın doğru şey sağlı, el yıkama halk sağlığı uzmanı. Halk sağlığı uzmanı bize şeyi anlatıyordu ya o gün tam programın son dakikasında. Elleri yıkadıktan sonra kullandığımız havlular niye kirleniyor? Çünkü adam gibi yıkamıyorsunuz elleri demişti. Doğru. Evet ya. En çok, çok el ablusu. Baş ablusundan daha çok. Baş ablusu ve baş, baş. amudu. <gülüyor> Birleşmiş Milletler tarafından 15 Ekim Dünya Elikama Günü ilan edilmiş. 20 bin çocuğa domuz grubu. Bu arada Bilkent'te Baps'ta. domuz grubu şeyi çıkmış ya. Duydunuz mu onu? Bugün Baps'ta tatil. gün tatil. Evet Hadi ya. Hmm, okulu. Neyi o şeyin adı? Baps işte. Baps değil ya. Bil... Baps, baps. Baps, mı? Baps, şey baps, baps baps. Baps çıkıyor. Bilis mi baps mı? Aynı şey mi ben sana ne söyleyeyim Baps. tamam <gülüyor> Eyvah eyvah o zaman aşı günleri mi yaklaşıyor Yani aşı mı bilmiyorum Okullarda da tatil etmeyi düşünüyorlarmış ciddi ciddi hmm. hem çocuklar iyileşsinler öyle gelsinler falan Tabii Herkes bizi zımba gibi pazartesi günü Bence bugün tatil etsinler pazartesi herkes zımba gibi ya Bugün Perşembe-Cuma'yı <gülüyor> nasıl açıklıyoruz? İşte Perşembe-Cuma. O onunla mı? Tabii pazartesi canım Çocuk etmesi. atar zaten. Atar onlar bir güzel kendilerine gelirler ki pazartesi vallahi tadından yenmez ya. Doğru. Şahane bir öğretim. Bence sıfırdan alınsın. Bu hiç başlamamış gibi olsun. En baştan alıyoruz beyler diyerek tekrar başlasın eğitim öğretim yılı seni kaç <gülüyor> hocam ben baştan takılmak istiyorum 3. <gülüyor> sınıfta ben dekana gidip öyle diyecektim de şey yapamadım nasıl gerisini getireceğimi bulamadım hocam ee, ben baştan takılmak istiyorum ne yapmadım? <gülüyor> ya bak torbasız elektrik süpürgesinin yaratıcısından yepyeni bir buluş daha ne ya, acısız karpuz mu? <gülüyor> e, pervane'siz vantilatör. Ay, kışın ortasına vantilatör <gülüyor> Saç mü çıkarılır mi çıkarılır dedi ya. Mantığı aynı ya. Keşke bambaşka bir mantıkta bir şey. Yok ya, ya bir şeysiz bir şey olmasaydı keşke bulduğu şey. Şey düşün, bir, bir yüzük düşün. Evet. Yüzüğün kocamanını düşün. Tamam. Böyle işte öyle bir şey duruyor karşında. Ondan sonra orada havalar mı? Hava üfleyi, nasıl üfleyi var ya kadıncağız da koymuşlar karşısına. Saçlar uçii. Ee, böyle ince havadan güçlü ve serinletici bir esinti yaratabiliyorum demiş. 3 yıllık bir gelişme ve denemelerden sonra bugüne geldik. Ben biliyorum nasıl yapıldığını çok net ya bunun. Manyetik alan. Mıknatıs tıbbi bir şeyle yapılmış. Yani üstelik bu vantilatörde havayı kesen pervaneler bulunmadığı için tamamen tamam. miknatıslı olduğu için insan vücuduna da faydalı ağrınıza sızınıza mesela e, bir takım manyetik dizlikler bellikler falan var ya geçiyorsun karşısına belini özellikle koyuyorsun yemin ediyorum ne ağrı ne sızı ne gam ne tasa ziyade Zaten... yani rüzgarı belimize yiyeceğiz korkusu olmadan vantilatörünün karşısına oturma imkanı rahatlıkla rahatlıkla efendim ben burada yüz felci geçireceğim böyle ağzım yüzüm çarpılır diye düşünüyorsunuz çünkü o hava akımları biliyorsunuz özellikle yaz sezonu da olsa insanda tatsız sıkıntılara neden oluyor. Doğru. Ee, dolayısıyla bunların da önüne geçmek için doktor Dyson'ın e, manyetik pervanesini kullanabilirsiniz. Her eve lazım. Kış sezonu içinde ısıtıcılısını da düşünüyorum demiş. <gülüyor> <Hem> <gülüyor> müjde işte yeni evlilere müjde ne hediye alacağım diye düşünmeyin. Doğru. Pervanesi Doğru. Doğru. Doğru. bir ventilatör. Pahalı mıymış? Fiyat yazmış mı? Yazmaz yazmadıysa <gülüyor> pahalıdır. Ee, yazmış mısın Tiyat yazmış. E, kartların ismini vermiş ben vermeyeyim de bazı kartlara 9 taksit bazılarına da yılbaşından sonra taksitlendirme imkanı yapıyorlar. Taksit imkanı da var ne kadar güzel. Bu arada e, böyle televizyonlarda bir görüntü verir de bu haberde izlediğiniz adam ölmedi falan diye en başta söyler ya Aha. o tip bir haber vereceğim şimdi. Öldü mü ölmedi? mi en söyleyeyim. başta söyleyeyim bu haberde geçen e, çocuk ölmedi 22 yaşındaki Alman genç ismi falan diyor bu çocuğun. İsmi lazım değil veya ismi bizde saklı. 22 yaşındaki bir eee mucize öğrencimiz. Alman diyelim. <gülüyor> ne öyle Hamburg'da treni biletsiz binmiş. Konduktör Konduktör mü? Das konduktör de Almanya'da Tabii. geçtiğini şey yapalım, burada diyelim. Doğru. Das konduktör onu indirmeye çalışırken tren hareket edince kurtulmuş genç. Bunu kutlamak için de pantolonunu indirip e, trenin önüne geçmiş yani görevli görsün diye tam Hı. önü değil de böyle yan yan önünü görsün diye mi yoksa <gülüyor> treni görsün <gülüyor> treni diye mi trenin önü adamın yani genci arkasını görsün diye ha evet. trenin arkasını mı adeta bir lokomotif e, haline mi getirmiş kendini veya kendinin bir parçasını yani böyle bir espri yaparken dalga geçerken dengesini kaybetmiş sallak düş raylara <gülüyor> raylara pantolonu trenin sıkışmış oradan sürüklenmiş kiki <gülüyor> 200 metre yarı çıplak halde sürüklenmiş. Orası burası buralara taşlara maçlara çarpar. Ondan sonra bir yolcu acil fren kolunu çekmiş de öyle durmuş. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir hikaye. Ama çocuğa hiçbir şey olmamış. Hafif sıyrıklarla atlatmış e, bu olayı ama e, şey olmuş. İnsanlık için hafif çocuk için ağır sıyrıklar olabilir. Ama. Kondüktör gitmiş. Vallahi işte Orası esas tatsız kısmı. Çek şu pantolonu demiş. Ya Öyle bir durumda adama da ani müdahale edemezsin ya. Ne ne yapacaksın? O adama nasıl müdahale edeceksin? mi hani Suni telefüs mü yapacaksın? He. Kalp masajı mı yapacaksın? Donunu mu toplayacaksın? Donunu sonra? toplayacaksın. Çünkü yani bir şekilde kurtuldu o adam belli. Hmm. En güzel bundan sonraki hayatında huzurlu rahat geçirmesi için donunu toplayacaksın. Gençlerimize buradan herhalde verecek bir mesajımız var. Lütfen trenlerin yanında oralarınızı, buralarınızı açmayın ve sarı çizgiyi geçmeyin. Ben de şu, bu sessizlikten sonra şu lafı çektim. Sözüm bittiği yer. <gülüyor> Biz aslında bu lafla çok güzel kaynatırız programı. Evet sözün bittiği yer. Müzikle devam <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> Müzikle de devam etmiyorum. Kapat. <gülüyor> Radyo kompil kapatıyoruz. Ay. Başka Allah. ne olmuş? Vereyim mi bir haber daha vereyim mi? Vereyim, vereyim mi, mi vereyim mi? Japonya eski başbakanı. <gülüyor> Japonya Ufoları gören adam mı? Eski değil. başbakanı. Neyi gören? Ufoları gören Aa, adam, evet, adam değil. Yenisi, yenisi Ufoları görüyor. Eskisi. Daha doğrusu yenisinin eşi. Yenisinin eşi Eskisi de hastası canım ufolara uzaya Japonya kompil ufo bak şey mi var UFO partisi mi UFO partisi tipi bir şey Koizumu, ee, siyaseti... Su verdi bana <gülüyor> Su verdi bana <gülüyor> <gülüyor> Tabii onu Japonca söylüyor <gülüyor> Benim yüzümde <gülüyor> <gülüyor> Siyaseti bıraktıktan sonra kendini iyice uzaya vermiş <gülüyor> <gülüyor> Mega monster battle diye bir filmde seslendirme yapmış Kovizim'i. Ondan sonra e, seslendirme... E, ne olmuş? Ondan sonra da Çok güzel para sesi. almış. Cuma günü yatıyormuş parası. Bir, <gülüyor> bir takım uzaylılarla <gülüyor> fotoğrafları var burada. Uzaylı dediğim yani bu işte bu filmde oynayan e, bu şeylerle kıyafetleri giymiş giymiş adamlar. Ondan sonra nasıl ciddi duruyor bir de. Başbakan olduğu için herhalde. Eski başbakan da olsa. Bir anda atamazsın üstünden öyle. Ben artık başbakanlıktan emekli oldum. Hoppa! Şov dünyasına girdim diyemem. Bir uzaylı seslendirecek olsanız hangi uzaylıyı seslendirirdiniz? Neden? Ben Alf'i seslendirmek isterdim. Çünkü Müşfik Kentel çok güzel seslendirmişti. Ben de seslendirebilmek için. Ben de Mork'u seslendirmek isterdim. Çünkü böyle tatlı bir uzaylı daha dünyamıza gelmedi. Hiçbir uzaylının gelmemiş olması da işin acı tarafı. Ben Will Smith'i seslendirmek isterdim. Menin bilekteki performansından ötrü. Ötrü? ötrü. Neyden ötrü? ötrü? Senden ötrü. ötürü. ötrü. Ötrüslerle ötrü değil, geliyorlar. Ötrü, ötrü değil. <gülüyor> evet. Peki ben de şey bir önemli Facebook dünyası şu anda çalkalanıyor Çünkü Facebook'tan birisi birini dürttü diye Affedersiniz hala birbirini dürten insanlar var Maalesef ki bunlardan birisi de bir kadıncayız ee, en ufak irtibatta bulunmaması gereken adamı dürttü diye e, kendisi mafuslarda gözaltına alındı. Nasıl? Suçlu bulunması halinde de bir yıla kadar hapis cezasıyla. Ile... Bizde şey cezası yok değil mi? Yani e, mı? falanca yer işte radyoya karşı mesela geliyorsun radyonun önünde oranı buranı açtın. Evet. Radyoya 500 metreden fazla yaklaşamaz cezası diye bir cezamız yok değil mi ceza hiç uygulanmadı yok galiba. Şeyi duyduk. Yani kitap okuma cezası vermişler Şimdi evet. Fransa'da okuyormuş <gülüyor> <gülüyor> kitaplarını. Hmm, çok güzel. Ya <gülüyor> ama yaklaşma yaklaşmama cezası yok. Yaklaşmama cezası bizde çok uygulanan bir ceza sistemi değil. Değil. Ya bir de o da ne, ne, 100 metre diyor. Ben onu, sürekli onun takibini mi yapacağım 100 metre? Hakikaten. Ne endeksleyeceğim ya? Gitme diyor ya. Yani normal yani. futbol sahasında olsak tamam ben anlarım üç aşağı beş yukarı da caddenin karşısında. Şey ne? mi var acaba ya? Bir mesela yaklaşabilecek adamın koluna bir şey takıyorlar. Bir de yaklaşılacak kişinin koluna bacağını bir şey. bileziği o mi? Iç, o, o tip bir şey. 100 metreden fazla yaklaşınca alarmlar ötüyor bütün ülkedeki. O tip bir şey mi? Pilini çıkartırım. Evet bir de pislik yapacak adam gene yapar pisliğini. 100 metreden ben sayı 100 metreden el kol yapsam rahatsız olmaz mısın? Vallahi bele bele bele bele yapacağım. 100 metre 1 santimde sürekli sinirini bozarım ben adamın ya. Onu ayarlarım artık. Hatta yani bütün işi gücü bırakırım buna yöneldiririm ya. Nedir yani 100 metre ne yapacak 100 metreye kadar? Hani ne yapabilirsin 100 metre? O da yapma kardeşim falan dediğinde de duymuyorum dersin eline. Duy <gülüyor> şu anda duyamıyorum dersin. İşte böyle şeylerle maalesef dünya çalkalanıyor. Oktay Demirci'nin özel dosyası var. Şimdi ona gireceğiz. İstanbul'da polise mukavemet gösteren bir vatandaş evin çatısındaki iki arı kovanını polislere fırlatmış. Şey mi? Arı kovanı köpek salmaktan daha öte bir şey Daha öte canım polisleri arı sokmuş. Değişik bir mukavemet tipi değil mi? Bir garip yani. O adam onu kafasında kurmuştur ya. Yani şey... O arıları beslerken oğlum bir gün var ya ben bunu be, adama atsam var ya falan diyor kurmuştur demek ki arı besleyen adamı zannediyorsun böyle e, dostça bir hobisi var falan evet, çıkar yukarıya al şeyin altından kovanı fırlatırım diye yani planlı bir hareket canım peki şey midir bu yani silahlı saldırmaya mı giriyor neye giriyor e, tabii canım, arı sokması ya mesela ben olsa facia yani Benim bir, en başlık bir arı soktuğunda dahi beni derhal çocuklar şey yapmanız lazım Bülge de öyle o kadar alerjik. Yani birileri alerşik. ölebilirdi. Yani, hiç mi düşünmemiş bunu? Yani yayçep programında arıcılıkla ilgili bilgiler verilirken bunlar da veriliyor diye biliyorum. Ha bir de ondan sonra polisler şimdi hani şeylerle mi gidecekler? Bu arıcı kıyafetleriyle. Arıcı kıyafetleri hiç de şey de değil yani o. Etik de değil. Ne değil? <gülüyor> Rahat <gülüyor> bir kıyafet de değil yani. Değil, yok aslında onun bir şey yok ya. Ee, hani normal kıyafetin böyle güzel... Zor mu yürünüyor var? arıcı kıyafetinde? Bilmiyorum ki değil bir değil tane mi? balcı vardı. Onun kapısında bir manken vardı. Manken kafaya falan geçirmişler. Evet, Tunalı'da. Tunalı'da var. Bir Panora'da He. mı var? Panora'da, Panora'da da var. Var var. Balcı adam var. Kafasına şey geçirmişler öyle. Kese öyle, öyle. Vücudu çok güzelmiş. Vücudu tamam. çok biçimli. O yüzden sen de söylediğin gibi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Benim dün söylediğim şey olayla birbir benzerlik. Oktay demeyeceğiz. Az bir piskritat geldi. Neyse abi. böyle yalan yaman konuşuyoruz ama Cuma günü bakan böyle konuşabilecek misiniz? Katy Perry, I Kissed a Girl. Radyonuz var. Good night, good night, night, night, night, night, night, night, Lake of Tears, Come Night, I'm Ryan. Radyomu Zeydolay'ın sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler buyursunlar. Ne dediğini hiç anlamıyorum Ege. Ne, ne dediğini Yabancı bir dilde konuşuyorum çünkü. Ama yabancı müzik mi çalıyorsun? Yabancı müzik var. Seviyor musun? Ne tür müzik dinliyorsun? Ne diyorsun? tür müzik dinliyorsun? Rock mı? Aa, Asit mi? Yani güzel olan her şeyi dinlemeye çalışıyorum ama Aynı tabii Listelerimde okay. 8 gigolaitlik türkü var. Mesela ayna dinler misin? Aynanın yani ilk zamanlarını dinliyorum. Ezgi'nin günlüğü? Ezgi'nin günlüğünün son zamanları. Destan döneminde. sever misin Destan? Destan'ın ara dönemini. <gülüyor> Haluk Levent Haluk Levent'le Haluk Levent'in Levent le, e, Levent ilk zamanlarını son dönemde, ilk zamanlarını son dönemlerini hissediyorum. Peki e, bu söylediğim kişilerin tek bir ortak yönü vardı ve anladığım kadarıyla sen o şarkıyı seviyorsun. Akdeniz Akşamları. Akdeniz Akşamları'nın ilk e, <gülüyor> ilk kıtasını seviyorum. İzmir'in Bayındır ilçesi kaymakamı Alaattin Aktaş geçen Alaaddin hafta Bey. düzenlenen bir toplantıda başarısız olan okul müdürlerine etek giydireceğim demiş. Ne bu cinsiyetçi yaklaşımlar ya başka ya. bir şey gelmiyor mu aslında? Biraz kaşım kalkık döndüm dikkat ettiyseniz. Bir, hakikaten bir de 2009'da söylenecek şey mi bu ya? Yani hakikaten 2009'da kil sahibi bir adam olarak konuşuyorum. Alaattin Bey'in zihninde kadın okul müdürü müdüresi yok. Zaten şey demiş bak bu ne demek bilmiyorum da e, Kadın etek Kadın müdürlere pantolon Erkek müdürlere etek giydireceğim Kadın müdürler şey demiş, nasıl Tek pantolon mu yoksa pantolon etek mi giyeceğiz Demişler <gülüyor> Ondan sonra işte tepkiler gelmiş falan plan, Espri yaptık ya bunu da kimse anlamadı demiş Çok ama ee, kaymakam çok komik Kaymakamon ya. Ya. espri anlayışı Şirkin <gülüyor> espri yargılanması gereken bir şey mi? Kötü espri anlayışı E tabi yargılanması gerekiyor yani, yani içinde hakaret varsa şey varsa espri deyip geçiştirebilir misin ya yani her şeyi. Orada bir espri yapmışsın. Ama işte o zaman espri olmuyor ki. Espiri senin söylediğinde şey yani. Senin bakalım. söylediğinde hakaret olur senin verdiğin örnekte benim aklıma öyle canlandı yani. Evet. Ama mesela kötü gerçekten yani. Şaka e demek mi istiyorsun? Şakala şakala. Yani şaka şaka, şaka Mesela bu espri mi değil mi onu bir, önce bir karar vermek lazım. Oğlum de. ben şaka yaptım ya. Komiklik olsun diye şakacıktan ya. Komiklik olsun diye vurdum. Bir tatlı bir kan davası başlatmayı düşündüm. Yani hayırlısı olsun. <gülüyor> e sonuç ne oldu? Sonuç işte öyle bir şey. Falan. Değil. Ben şaka dedim kim ne istiyorsa onu giysin. İsterseniz şortla gitsin dedim. İsterse başarısız olsun bana mı lan dedim. <gülüyor> Hiç yani. Ben çocuğum yok ki okuma çağında demiş. Başarısız okul müdürü bana ne demiş. Ay, hava... Başarısız okul müdürü nedir yani? Pazartesiye saçların hiç kesilmeme durumu mu? Pazartesiye saçlar kesilecek demişim Gerek papaz gibi gelmişler mi? Ya bu tabi başarısızdan emin ol guysa. Okul müdürü deyince o, o mu ya? O mu ya? Yani? Şey Nedir yani bu? Hafta okul... sonu kursları var mı? kursları var mesela. Veya okulun önündeki e... köfte satışını Engellememiş mi, engellememiş var. mi? Turşu, turşu suyu hakkında öğrencileri uyarmış mı Çok önemli var. ya. Bir bir okul, şey okul müdürü hiç yemez, içmez. Turşu, Bütün suyu. turşu suyu ve içi kakalır. Köfte ve turşu suyunda Pek çok okul çünkü onu sürekli kontrol etmek zorundadır. Öğrencilere bir şey olmasın diye. Bazı ben okul müdürleri tanıyorum günde 4-5 tane köfte ekmek 8-10 bardak turşu suyu içen okul müdürleri tanıyorum. Şu anda Tabez oldu gitti adam. Herhalde okul müdürlerinin odaları cep telefonuyla doludur ya. Ya yani yasak falan ya cep telefonu. Yasak mı cep telefonu? Derste açık olması yasak galiba. De nasıl o. bir kural getirdiler onu bilmiyorum da dersi derste öğrenin diye kural vardı cep telefonu ders az yemek sık yemek diye bir şey var yok, tam... cep telefonları ile ilgili e, tam bir, bir şey kuralım... yok ya daha oturmadım. oturmadı değil mi o <gülüyor> o zamanla oturur ya ee, işte şu 3G bir yaygınlaşsın ondan sonra tam önümüzdeki 20-30 yıl içinde ben bunun tam net bir şekilde oturacağına inanıyorum 3G kopya çekmeye uygun bir şey mi uygun dediğim fırsat veren bir şey mi hemide nasıl Oktay He kağıdını olduğu gibi gösterirsin arkadaşını Vay be. tıkır tıkır Valla o teknolojiyle kullanarak herhalde bir e, şey ne derler ona bir kopya mopya durumlarında bir gelişme vardır ya var mıdır Varsın. değişmiş mi der kalem işleriyle yazma hani, diye evet bir şey ya. kalmamıştır değil mi bizim Ondan. teknolojik olarak yapan benim arkadaşım en teknolojik yaptığı şey Walkman'ine kaset koyup kolunda sargılayıp onu da oradan kulaklığını çıkartıp e, işte psikoloji dersinde kopya çekme girişimiydi geri 6 mı aldı 5 mi ne almıştı yani ya o kadar kasette kasetim. bir de kasondaymış ya. Öyle bir şey, öyle şey mi olur ya? En sona söylemişim. Onu da bekle bekle en sona söyleyeceğim. En, en sona <gülüyor> söyleyeceğim. Michelle Obama'nın oyuncak bebeği yapılmış. Michelle Obama oyuncak hmm. bebekleri tüm bakkallarda marketlerde biliyorsunuz... çok şık giyiniyor kadın tabii ki. Başka. O, o işte en çok beğenilen kıyafetiyle üstelik o şey oyuncak bebeği. Hangisi Daha önce... beyaz tay yürüm yoksa bir tane straplez giymişti ya kongre gecesine. Straplez giydi. Hmm. Oh, Ay, çok beyaz tay yürümdeki var bir topuz yapmıştı. Sırtı tamamen açıktaydı. O, yani ben saçlarını hayran kuzguni siyah dedikleri kuzguni buna fiyatına karışıyor mudur ya mesela işte kimin oyuncağı yapılıyorsa fiyatı şu olacak işte 5 dolar olacak 5 dolar değil de biraz daha acaba 8-9 dolar olabilir mi falan filan öyle bir yani, soruyorlar mıdır fiyatı şu olacak falan Amerika'da büyücülükten korkmuyorlarsa şey değil önemli değil fiyatını düşünmek para konusunu düşünmek dayısı sen vudu bebeği diyorsun ama vudu bebeği için gerçek saç değil de gerekir Öyle sen kafadan Fahir'in bebeğini yaptım şuna iğneyi saplayayım diyemezsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Bayağı <gülüyor> az önce ben en güzel yerleri ne dedim? Kuzguni saçları dedim. O saçlar ama nasıl dökülüyor biliyor musun? Stresten tutan tutan. Hadi ya. Beyaz Saray yerler kuzguni ya saç kaynı E ne olacak oradan tık tık tık temizlik görevlisinden al. Olur mu canım hiç daha Obama'nın kabahatini bile e, götürüyorlar adamlar. Miserobamın saçları yerlerde sürünür mü? Onlar imha ediliyor. Beyaz Tabii hayır, hayır sen ne zannettin ya? İstimala düşündüğüm öyle, gibi öyle. değilmiş bu sistem. Yani sadece yatak odasında, sadece orası şey. Beyaz saray ya. orası da mahreme girer. Yani orası, diğer her tarafı topluyorlar, şey yapıyorlar. Beyaz saray şey midir? Hı. Dedarlar merkezi sistem midir yoksa hani bu bir de konut kısmı var ya? Isıtmasını mı? Diyorsun? Isıtması. Bayağı yani sıra. konut kısmında Obama kendisi mi alıyor gazını? Ya benim bildiğim, şimdi bu oval ofiste falan alttan ısıtmalı. Hı hı. Ama e, Michelle Obama ile Barack Obama'nın olduğu yerde e, doğal gaz sobası var diye biliyorum. Doğal yani e, kendileri üşüdükçe açıyor. Üşüdük, üşüdük sıra. Şey. Hatta açıyorlar. Üşüdükçe üşüdük yakıyoruz, yaktıkça ödüyoruz. Sarayın e, böyle şey <gülüyor> bölümü, ofis bölümü güney cephe, lojman bölümü Kuz... şey, kuzey cephe. Donuyoruz demiş. Sabaha kadar zaten e, ofisindeymiş. Obama zaten Obama. ofiste pişiyor, evde donuyor. <gülüyor> ofiste <gülüyor> pişiyor, evde donuyor. Yani gerçekten ben bir... Zaten cemp olacak diye korkuyor. Çok korkuyor. Dolar Dünya korkuyor. Daha da düşer. Terliyor, terli üstünde soğuyor. Terliyor, üzerinde soğuyor. Üzerinde soğuyanlar o yüzden köşesinde dolar, dolar. bu hafta... Hüseyin Barak obamayı inceledik. Yarın sabah yeniden üzerinde soğuyanlar köşesinde yine ünlü isimlerle buluşacağız sevgili izler güzel geçsin çarşamba gününün geri kalanı birazdan Burak Canlar rol devam edecek. Radyo öttü. Daha hoşça kalın. Günaydın. Günay, ay Günaydın. Günaydın.